Sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyleyken Allah size lütfetti. O halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Dost doğru bir yola iletir.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 Herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi umarak cennet ehline selam size diye seslenirler. Onların oradaki duası, Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz sözleridir. Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise selamdır.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 Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e müjde getirdiler ve selam sana dediler. O da, size de selam dedi ve hemen kızartılmış bir buzağa getirdi. Melekler, sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu cennet ne güzeldir derler. İman edip de iyi şeyler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları, ve zemininden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri, selamdır. Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan takva sahipleri, mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Oraya emniyet ve selametle girin, denilir onlara. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim, biz senden çekiniyoruz, dedi. Onlar, meleklerin, size selam olsun, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin, diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. İbrahim, selam sana, dedi. Rabbinden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Orada boş söz değil, hoş söz duyarlar. Ve orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları vardır. Haydi, ona gidin de deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını hemen bizimle birlikte gönder, ''Onlara eziyet etme. Biz senin Rabbinden bir ayet getirdik. Kurtuluş, hidayete uyanlarındır. Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol.'' dedik. Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazuyla yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selam'' der geçerler. İşte onlara, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Resulüm, de ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve... ''Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri arkadaş edinmek istemeyiz.'' derler. Kendisine kavuştukları gün Allah'ın onlara iltifatı selamdır. Allah onlara çok değerli mükafat hazırlamıştır. Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. ''Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun.'' İbrahim'e selam dedik. Musa ve Harun'a selam olsun. İlyas'a selam. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamdolsun. Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa, bölük bölük cennete sevk edilir. Oraya varıp da kapıları açıldığında, bekçileri onlara, selam size, tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere, girin buraya, derler. Allah, şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de. Yakında bilecekler, buyurdu. Oraya selametle girin. İşte bu, ebedi yaşamanın başladığı gündür. Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış içinden, ''Bunlar yabancılar.'' demişti. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Söylenen yalnızca selam, selamdır. Ey sağdaki, sana selam olsun. Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli isteklerine erişenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, Muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O öyle Allah'tır ki, kendisinden başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgeyendir, bağışlayandır. O öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O mülkün sahibidir.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 O gece esenlik doludur, ta fecrin doğuşuna kadar.